Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala tabiibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii zinubina Muhammed Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Vağhfiḍ cenaheke لمن اتبعك من المؤمنين. Sadakallahu'l azim. Değerli kardeşlerim, bugün de Müslümanın şahsiyeti üzerine, Müslüman kimliğinin şahsiyetlerinden serinin devamı olarak tevazu hususunda konuşacağız. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi her bir Müslümanın muttasif olması gereken özelliklerden birisi de tevazu sahibi olmasıdır. Nedir tevazu sahibi olmak? Dil itibariyle bir insanın kendisini derecesini düşük görmek, kendisini başka insanlardan üstün görmemek. Tevazunun özü itibariyle anlamı bu. Tabii ki istilahtaki anlamı da kişinin kendi nefsini Allah'ın huzurundaki kulluk mevkiine indirmesidir. Her bir insan Allah'ın huzurunda kulluk derecesindedir. Kul olduğunun bilinciyle hareket etmesi, aynı zamanda insanlara karşı da kibirli ve gururlu davranmamasıdır. Tevazu sahibi olmak Özü itibariyle budur Kur'an-ı Kerim'de pek çok Ayet-i Kerim'de Rabbimiz Müslümanlara Tevazu sahibi olmalarını Alçak gönüllü olmalarını Emir buyurmuştur ki Başta okuduğumuz ayet-i de allah Teala Rabbimiz Peygamberimize hitaben Buyurmaktadır ki Ey Habibim sana uyan Sana tabi olan Müminlere kanatlarını ser Onlara alçak gönüllü ol diye Peygamberimize de allah Teala böyle bir tavsiyede bulunmuş Başka bir ayet-i celilede ise Furkan suresi 63. ayet-i kerimede Estaizubillah وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Bu ayet-i kerimede de allah Teala Müslüman kulların özelliklerini sıralıyor Mümin kullar şu kimselerdir. Ve yedurrahman, Rahman'ın kulları ellediğine o kimselerdir ki ne alel ardi hevnen yeryüzünde sükûnet içerisinde olgunlukla yürürler. O izâ hatabahumul cahilûn onlara cahiller kendini bilmezler hitap ettiği zamanda onlara kötü söz söylendiği zaman Aynı seviyeye inmezler Kalu selame selam der geçerler Barış sözcüğünü kullanırlar Kendisine, Kendilerine yapılan kötü muameleye Aynı şekilde mukabelede bulunmazlar İmam Kurtubi Hazretleri Bu ayetin toplamındaki Özellikleri sıralayarak diyor ki Allah Teala burada Mümin kulların 11 özelliğini sıralamıştır takva mümin kendisinde 11 özelliği 11 huyu barındıran kimsedir. Bunlardan bir miktarı tavır olarak takınması gereken bir miktarı da kötü huyları terk. Ama toplamda 11 özelliktir diyor. Nedir bunlar? Bunların birincisi tevazudur. Allah Teala bu ayet-i kerimelerde ki zamanımız yeterli olmadığı için ayetin uzun tahlini yapmıyoruz sadece maddelerle sıralıyoruz birincisi Allah Müslümanlardan tevazu sahibi olmalarını istemiştir ilk özellik budur mümin herkese karşı mütevazi alçak gönüllü olan kimsedir İkincisi hilim sahibi olgun kimsedir çocukla çocuk olmaz sinirlerine hakim olur Olgun bir kimsedir Haddini bilen insandır İkinci özellik Üçüncüsü, üçüncüsü Teheccüd namazına kalkar Mümin insan Takva mümin insan Allah'ın has kulları Teheccüd namazlarını Kılarlar Dördüncüsü Hauf Ümit ve korku arasında olurlar Her zaman için Acaba her an kayabilir miyim ve Allah'ın azabından, gazabından her zaman bir korku çekince içerisinde olurlar. Her an, her an kayma korkusu kendilerini sarmıştır. Dördüncü olarak haftan sonra beşincisi de israf ile tutumluluk arasında orta yol sahibi kimselerdir. İsraf etmezler, cimri de değillerdir harcamaları orta yol muktesit olan insanlardır daha sonra bir başka özelliği şirkten uzak durmalarıdır yalnızca Allah'a kulluk ederler yegane kuvvet ve kudret sahibi Cenabı Hakk'ı bilirler tek Allah Teala'dır onlar için mabud yedincisi, yedincisi iffetli kimselerdir namuslarına düşkün insanlardır müminler kendi şeref ve haysiyetleriyle Oynanmasına müsaade etmezler Onurlarını korurlar Sekizincisi Cana kıymazlar İnsana saygı gösterirler Allah Teala yarattığı için Her bedenin Kutsal olduğunu Mübarek olduğunu düşürürler Ve cana saygı gösterir Dokuzuncu özellik Yalan söylemezler Yalandan ...uzak kalırlar... ...onuncusu... ...nasihat dinlerler... ...kendilerine... ...ilahi hükümler... ...anlatıldığı zaman... vaaz nasihat... ...ikaz yapıldığı zaman... ...can kulağıyla dinler... ...ibret alması gereken şeyi... ...ibret alırlar... ...son olarak da... ...onbirinci özellikleri... ...her zaman Allah'a yönelirler... Kalpleri sürekli Allah Teala ile bağlantı içerisindedir. Kimin? Allah'ın has mümin kullarının. Has mümin kulların işte sıralamaya çalıştığımız bu 11 temel özellik vardır. Ve bu 11 özellik içerisinde de tevazu en önemli yere sahip olan bir özellikli değerli kardeşlerim. İfade etmeye çalıştığım gibi kimisi tavır olarak takınması gereken kimisi de kaşınması gereken ama 11 tane özelliktir bu ayet-i kerimede sıralanan. Ayetin sonunda ilginç allah Teala buyuruyor ki iki yüzzene urfete bima sabaru bunlar bu 11 özellik üzerine direndikleri için hayatları boyunca bu mücadeleyi sürdürdükleri buna sabrettikleri içinde Allah kendilerine cennette evler, köşkler ile mükafatlandırır. وَيُرَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا Ve onlar cennette huzur ve barış içerisinde yaşarlar. Orada hiç kötülük duymazlar. Dünyada kendilerine kötü muamelede bulunan insanlar olsa bile ahirette bunlar yoktur. Ahirette onlar Huzur ve barış içerisinde yaşarlar. Orada eman yurdudur, güven yurdudur. Onun için değerli kardeşlerim bu 11 özelliğin hepsi de önemlidir. Hepsine de sahip çıkmamız, hepsini de üzerimize kuşanmamız gerekir. Ve anlıyoruz ki bu özelliklere sahip olan bir insan da elbette ki en büyük mükafat olan cennette mükafatlandırılmış olacaktır. Değerli kardeşlerim Tevazu'dan bahsediyoruz ki Hazreti İdris Aleyhisselam diyor ki akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevazu da artar. Akılsız insan da tersine olur. Bir adam olgunlaştıkça, Allah Teala kendini yükselttikçe, yüceldikçe, dünyevi imkanları, nimetleri, mertebesi, şerefi Arttıkça akıllıysa bu adam tevazusu da beraber artar. Ama eğer akıllı yerinde değilse şekil itibariyle yükseldikçe şahsiyet itibariyle alçalır. Onun için akıllı bir insan her zaman gün geçtikçe, olgunlaştıkça tevazusunu da artırmak zorundadır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz buyurur ki... ''Men tevâdâ lillâhi refâhullâh'' Başka bir rivayette ''Ve mâ tevâdâ ehedun illâ Bir kimse Allah rızası için alçak gönüllü davranırsa Allah onu yüceltir. Bir insan tevazu sahibi alçak gönüllü olduğu zaman bunu yalnızca Allah rızası için yapmalıdır. Allah rızası için takva olan insana Allah yücelik verir. Yani bunu da sadece gösteriş olsun diye, riya olsun diye değil, tevazu sahibi olmanın da yöntemi Allah için olmasıdır. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz buyurmaktadır ki, Allah hiç kimsenin kimseye böbürlenmemesini ve hiç kimsenin kimseye zulmetmemesini vahyetti. Allah bize iki şey emretti. Neyi emretti? Birincisi bir insan başka bir insana La yefkar ahadun ala ahad Kimse kimseye böbürlenmesin Ve la yebghi ahadun ala ahad Kimse kimseye haksızlık zulüm yapmasın İki tane temel görev böylece verilmiş oldu. Peygamberimiz bir gün ashab-ı kirama bir insan soruyor. Bu insan düzgün giyimle Görünüş itibariyle Bugün Çokça sıkça gördüğümüz Eli yüzü temiz Kıran tuvalet giyinmiş bir adam Nasıldır bu diye sorduğunda Eshab diyor ki Ya Resulallah bu adam Çok itibarlı birisidir Sözü dinlenir Her diğeri de geçerli Akçesi olan bir adamdır Daha sonra Başka bir insan daha görüyorlar Üstü başı perişan, enzik vaziyette peygamberimiz ashab-ı kiram efendilerimize tekrar sunuyor. Peki bunun hakkında ne düşünürsünüz? Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah, gariban ya üstü başı da perişan bunun hiç hatırı yok, sözü de dinlenmez. Bu sıradan bir insandır. Bu iki kimse için kıyafetlerine göre kıyafetlerine göre yapılan bu değerlendirme sonucunda peygamberimiz buyuruyor ki her ve hayıril aldıdıre bu adam diyor bu diğer adamdan dünya dolusu kadar adamdan daha hayırlıdır şu bir tane sizin değersiz gördüğünüz adam bunun gibi bir dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. Öyle insanın görünüşü falan değil. Önemli olan Allah katında derecesi, Allah katında takvasıdır. Yine Hazreti Ali Efendimiz de insana, insana tevazu ile ilgili bahsederken buyuruyor ki bir insanın tevazusu yani tevazu üç şeyle gerçekleşir. Ne ile gerçekleşir? Birincisi kimle karşılaşırsan önce selam verme. ...tanıdık tanımadık... ...karşılaştığın herkese selam vermek... ...hayırlı günler dilemek... ...hayırlı işler dilemek... ...gülücük atmak... ...iyi muamelede bulunmak tevazunun başı bu... ...birinci özellik... ...tanıdık tanımadık... ...karşılaştığın herkese selam vermek... İkincisi de... ...bir meclise geldiğin zaman... ...alt yer üst yer... ayrımı gözetmeden... Uygun bulduğun herhangi bir yere oturmakla mümkün olur. Birincisi selam vermek. ikincisi yer ayrımı yapmamak. Ben geldim falan köşede baş köşede oturacağım. Bura benim yerim. Ben eğer arka sıralara atılırsam değersiz addedilmiş olurum gibi düşüncelere kapılmamak. İkincisi, üçüncüsü de diyor riyadan kaçınmak ve onu hoş görmemekle. Tevazu'nun 3 tane şartı budur diyor Hazreti Ali Efendimiz Riyakar olmamak Yani tevazu yapacağım diye Riya derecesine girerse yapılan iş O zaman yine tevazu kaybolur O zaman başka bir kabahat Başka bir istenmeyen durum ortaya çıkmış olur Onun içinde tevazu sahip olacak insanın Aynı zamanda riyakar gösteriş kokan işlerden de uzak durması gerekir. Eğer yapılan iş gösteriş birilerinin gözüne girmeye çalışmak ya da kendi kendine başka hedeflere matuf, başta amaçlar gözetilen iş ise o zaman da yine tevazu yerine gelmiş olmaz. Tabii ki tevazunun tarihte pek çok örneği var. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bilirsiniz ki doğup büyüdü, yaşadığı memleketi olan Mekke'den zorla çıkarıldı. Ardından Mekke'nin fethi döneminde Mekke'ye muzaffer komutan edasıyla girmişti. Artık o kadar birikim doluydu ki normal bir insandan sıradan bir insandan her türlü mağruriyet Beklenirken elbette peygamberimize Bu yakışmazdı Gayet mütevazi Bir pozisyonla Mekke'ye girdi Öyle girdi ki Kendisi muzaffer Komutan Başkomutan olarak Mekke'yi fetheden Ordu komutanı Sıradan bir insan olabilmek için Rivayet Edildiğine göre O gün peygamberimiz Başını e, bineğinin semerine dayayarak girdi. Çünkü eğer başı dik girse başı dik olmayı bile bir e, tevazudan uzaklaşmak bir kibir anameti olarak görmekteydi. Onun için başını peygamberimiz merkebin semerine yaslayarak geldi. Yine Mekke'nin fethinde o zamana kadar henüz Müslüman olmamış olan Hazreti Ebu Bekir Efendimizin babası vardı peygamberimizin yanına Hz. Ebu Bekir babasının elinden tutup getirdi ve o gün iman etmişti peygamberimiz yaşlıya da saygı göstererek adeta mahcubiyet içerisinde oldu Hz. Ebu Efendimize de dedi ki niye bu kadar yordun bu zatı keşke biz yanına gitseydik yani müşrik ordusunun içerisinde kalmış o güne kadar savaş olmuş kan dökülmeden Mekke fethedilmiş. O gün bağlılık bildirmek üzere, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberimizin buna bile tahammülü yok. Yaşlıdan çağırsaydı da biz yanına ikselik diyor. Ve yine değerli kardeşlerim, Bedir Savaşı'nda da peygamberimizin örnek tevazu yönlerini görüyoruz ki o gün Müslümanların imkanı çok kısıtlıydı. Az sayıda binek vardı. Binekten fazla insan vardı Onun içinde nöbetleşebilmek zorundaydılar Peygamberimizin bulunduğu de Üç kişi nöbetleşebiliyordu Hazreti Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir Ve onlarla birlikte Ebu Duba ve Hazretleri de Üçü birlikte biniyordu İkişer kişi şeklinde biniyor Birisi sürekli yürüme halindeydi Bunlar peygamberimizin Yerde yürümesine hiç razı Değillerdi ama peygamberimizin O zaman Örnek bir sözü vardı ki Peygamberimize e, Yürümesine, kendiler binip peygamberimizi yürüyerek gelmesine Onlar razı olmayınca Buyurdular ki Siz yürümeye Benden daha tahammüllü değilsiniz sevaba da ben sizden daha az muhtaç değilim kendisi hem yürünmeye muhtedir olduğunu ifade ediyor hem de hem de kendisinin de aynı şekilde sevaba muhtaç olduğunu anlatmış oluyor değerli kardeşlerim yine İbn Hebban Hazretleri diyor ki tevazu iki kısımdır Bunlardan birincisi met olunan ölmüş tevazu çeşidi, ikincisi ise yerilen çirkin mezmun tevazu'dur. Yani her tevazu da makbul değildir. Tevazu'nun iyisi var, kötüsü var. İyisi hangisi? İyisi Allah'ın kullarına üstünlük taslamak ve aşağılık duygusundan sakınmak. İnsanları aşağı görmekten sakındığı zaman bir insan kendinin haddini bildiği zaman diğer insanlara karşı üstünlük duygusunu e, kabul etmediği zaman işte bu insan nedir? Doğru bir tevazu içerisindedir. Ancak ikinci kısım çirkin olan tevazu ise şudur ki ehli dünya karşısında dünya insanları karşısında dünya için küçülmek bu da bir şahsiyetsizliktir, çirkinliktir, zillettir. Yani birileri karşısında makam mevki sahibi olacağım diye ya da dünyevi bir şeyler elde etmiş olan bir insanların karşısında sırf onun makamı ya da mal mülkü var diye o insanlar karşısında ezilmek, dünyevi çıkar beklentisi içerisinde olmak ve o insanın dünyevi makamına saygı göstermek ...ehli dünya insan için... ...işte bu nedir? Bir zillet vesilesidir. Müslüman insan böyle bir tevazu yaptığı zaman... ...doğru bir tevazu yapmış olmaz. Öyle bir ehli dünya insan karşısında... ...şahsiyetini korumak zorundadır... ...değerli kardeşlerim. tabii ki peygamberimizin... ...Mekke'nin fethinde... ...Bedir Savaşı'nda... ...hayatın her kademesinde... ...mütevazi bir şahsiyet olduğunu biliyoruz ki... ...bu sadece ashabiyle arkadaşlarıyla olan tutumunda değil, özel hayatında da devam ederdi. Öyle ki evine geldiği zaman hanımlarına yardımcı olurdu. Hatta bulaşık yıkardı, elbisenin yamasını sökünü dikerdi, kirli elbiseyi kendisi temizlerdi. Hatta kendilerine su taşıyan devenin yemini bizzat Peygamberimiz kendisi verildi koyun sağardı ve pek çok e, insani yapılabilecek işlerin hiçbirisini de gocunmadan yapardı. Ben aile reisi olarak hanımlarına karşı bile kendi evladı iyaline karşı bile üstünlük görmez. Hep sıradan bir insan muamelesi yapmak için çok uğraşırdı değerli kardeşlerim. Tabi Peygamberimizin dışında Eshab-ı Kiram efendilerimizde de aynı özellikleri görüyoruz. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz bilirsiniz ki Kudüs Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Kudüs fethedildiği zaman oradaki Yahudiler dediler ki biz bu kutsal şehri size teslim ediyoruz. Ancak burası değerli bir şehirdir. Buranın anahtarını ancak liderinize teslim edebiliriz. Tabi o zaman Müslüman ordularının komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri kendisi ordu komutanı olarak Yahudilerin bu teklifini Medine'de bulunan Müslümanların devlet başkanı Emirül Müminin olan Hazreti Ömer Efendimiz'e ulaştırmıştı. Hazreti Ömer de bu teklifi gayet makul buldu ve şehrin anahtarını teslim almaya yani şehri bizzat teslim almaya tam Medine'den kalkıp kudüs Şerife gelmişti ve o zaman Kudüs'e girişinde iki kişiler bir kendisi bir de yanında hizmetlisi bir deve sırayla biniyorlardı biri inip biri biniyor öyle oldu ki tam Kudüs'ün girişine geldiklerinde sıra kölede de hizmetçi de hizmetçi deveye biniyor. Halife Müslümanların devlet başkanı yerde yürüyor. Tabi o zamanki insanlar Hazreti Ömer'i karşılayacakları zaman şaşırıyorlar. Hangisi devlet başkanı hangisi değil diye normalde binekteki devlet başkanıdır ama tip göstermiyor. Tabi o sırada bu ekibi Hazreti Ömer'i karşılamakta olan Ebu Ubeyde bin Cerrah da e, durumu bilen bir insan olarak efendim işte protokol kuralları diyor yani ayıp olmaz mı işte siz deveye binseniz şu anda sırayı dönüşte yine devam ettirin yani hak geçmesin ama hiç olmazsa burada filan diyor ayıp olur diyor karşıdaki adamlar sizi böyle görmeleri hoş olmaz ve Hazreti Ömer dere geçiyorlar su olan bir yerde ayakkabılarını çıkartıp omuzuna atıyor paçasını sıvayıp omzuna atıyor öyle geçiyor ve Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'a da öyle kızıyor ki bak ya Ebu Ubeyde bunu söyleyen sen değil de başkası olsaydı ümmeti Muhammed'e ibret alem olsun diye cezalandırırdım ama sensin diye yapmıyorum ve o zaman tarihi sözünü söylüyor diyor ki نَحْنُ قَوْمٌ اَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ فَاِنِبْ تَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ Evvelden Allah biz Allah'ın bizleri İslam'la aziz kıldığı milletiz. Eğer biz şerefi, izzeti, İslam'ı bırakıp başka yerlerde ararsak Allah bizi alçaltır, zelil kılar. Bizim Boşver bu protokol kurallarını. Bizim için önemli olan nedir? Önemli olan Allah'ın huzurunda Allah'ın dinine sımsıkı sarılmamızdır. Bu dine sıkı sarıldığımız sürece aziz kimseleriz. Yoksa biz hiçtik bu peygamberimiz İslamiyet gelmeden önce diyor ve o zaman da tarihi sözünü söylüyor ki bugün pek çok Arap ülkesinde bu cümle aslında birer slogan olarak da kullanılır hemen her şeyde temel düstur olarak asılıdır yazılıdır biz Allah'ın İslam'la şereflendirdiği milletiz İslam'ı bırakıp şerefi, izzeti, onuru başka yerlerde ararsak Allah bizi zelil kılar tek kurtuluş yolumuz İslam'ın ipine sımsıkı sarılmak diye tabi değerli kardeşlerim söz Hazreti Ömer'den açılmışken bir iki misal daha verelim ki Hazreti Ömer Efendimiz yine hilafeti döneminde Medine-i Münevver'de bulunurken bir gün bir grup Rum elçisi geliyor. Rum elçisi geliyor, devlet başkanını görecekler. Bu sırada omzuna su kırbası almış, su taşıyor. O zamanki sahabelerden birisine diyor ki ya harife ya Amiral Mümini ne yaptın? Görüyorsun kocaman dışarı milletlerden insanlar geldi. ...sen bunların karşısında su taşıyorsun... ...olacak şey mi bu? Diyor ki Hazreti Ömer... ...bunlar geldiğinde... ...nefsimde bir hareketlenme hissettim. Yani bir devlet adamını görecekler... ...işte muhatap oldum diye... ...nefsimde bir hareketlenme... kıvırdama hissettim... ...nefsimi diyor... ...zelil yapmak için... E, ...bu suyu taşıyorum. Yine böyle bir zamanda... ...Rum elçisi... Medine'yi ziyarete geliyor. Halifenin sarayını arıyor. Nereye arıyor? Cumhurbaşkanlığı sarayını, köşkü arıyor. Şehri dolaşıyor. Hiç öyle bir emare, muhafızlar falan görmüyor. Çarşıda dolaşırken bir kadına rastlıyor. Diyor ki ben saray neresi diyor. Teyze sarayı bana göster. Cumhurbaşkanlığı sarayı. Tabi teyze şaşırıyor. Ne Cumhurbaşkanlığı sarayı? Hani diyor sizin başkanınız, lideriniz var ya Halife. ha mi? yok canım diyor. Onun sarayı filan yok. Onun sarayı yok ama diyor. Onun sarayı o insanların gönlünde saray yaptı diyor. Onun sarayı insanların gönlünde çalışmasıyla insanlar için yaptığı fedakarlıklarla insanların gönlüne taht kurdu. Ama fiili bir saray yok. Ve sonra diyor ki teyze git diyor şu karşıya bak. Orada kendisini görürsün. Tabi bu Rum elçiye İşaret edilen yöne doğru gidiyor. İleride bir adam görüyor. Diyorlar ki uzanmış yatmış yere uyuyan bir adamı görüyor. İşte diyorlar aradığın devlet başkanı bu tabi büyük bir şoka giriyor. Böyle bir adam nasıl devlet başkanı tek başına caddede bir kenarda uzanmış yatıyor. Ve büyük bir dehşete kapılıyor şoka giriyor. Hazreti Ömer de uyanınca adamın bu halini görünce şaşırıyor. Hayrola ne oldu diye o Rum elçisi o anda içinden geçirmiş ki ben diyor pek çok imparator gördüm. Pek çok kralın huzuruna girdim. Bunun hiçbiriyle kıyaslanma imkanı yok. Ve hiçbirisinde de kapılmadığı dehşeti bu anda kapılmış. Çünkü Allah böyle bir... Ee, öyle bir izzet ve e, heybet vermiş ki Müslümanlığilere o korkuyor ve o erçi de bunun üzerine gerçekten e, bunun peşinde de değerli kardeşlerim Müslüman oluyor neden bahsediyoruz? Tevazu sahibi olmaktan Peygamberimiz yine biliyorsunuz ki e, bir gün e, uzanmış e, uyumuş uyandığında yüzünde hasır izleri hasırın üzerinde uyumuş Hazreti Ömer bunun bu halini görüp Ağlıyor Peygamberimiz uyandığında hayırlı Ömer ne oldu Ya Resulallah sana layık mıydı bu Sen alemlere Rahmet olarak gönderilmiş bir peygambersin ee, Herkes Saraylarda şuralarda Buralındayken senin şu haline Üzüldüm dediğinde ya Ömer Bırak dünya onların olsun Ahiret bize yetmez mi diye Hazreti Ömer peygamberimiz teskin ediyor Çünkü Hedefi Allah olan için Yoldaki engellerin hiçbir anlamı yoktur Önemli olan hedeftir Önemli olan rızayı ilahiye ulaşmaktır Değerli kardeşlerim Ne dedik tevazu dedik Hazreti Mevlana diyor ki Caddelerde Yollarda bazı dükkanlarda Bu cümle çok asılıdır İşte tevazuda Alçak gönüllülükte Toprak gibi ol Birkaç maddelik sözü var da Yedi tane bir tanesi bu alçak gönüllülükte ne gibi ol? Toprak gibi ol. Nasıl yani toprak gibi ol? Toprak gibi ol şu. Herkes seni çiğnesin geçsin. Herkes senin üzerinden adımlasın ama hiç ses çıkarma. Hepimiz milyarlarca insan toprağa ezer geçer. Ama toprak dimdik hep ayaktadır. Hep üzerinden basıp geçenler toprağı yutar daha sonra. Onların hepsi ölür gider. Ama toprak yeryüzü bakidir. Aynı şekilde toprak gibi ol Nasıl ki toprak Her şeyi yutar, ölüleri de yutar Çöpleri de, yağan yağmuru da Her şeyi yutar Hiç dışarıya bir şey sızdırmaz toprak İşte bir insan Alçak gönüllü olmalı Kendisine karşı yapılan her türlü Hakareti, kötülüğü Zulmü, haksızlığı Sinesine çekebilmeli Affedebilmeli İşte o zaman gerçek Tevazuya ...ulaşmış olur değerli kardeşlerim. Bu arada tabii ki... ...büyüklerden örnek verirken... ...Hasan Basri Hazretleri'nin de... ...anlatalım ki Hasan Basri Hazretleri de... ...tevazuyu tarif ederken... ...diyor ki... ...evden çıktığında... ...dışarı çıkıp caddede... ...karşılaştığın, yolda gördüğün... her kesin... ...senden daha üstün insanlar... ...olduğunu düşünmen de tevazu sahibi olmak... Yani ben şuyum buyum diye kendi kendine havalara kapılmak değil... ...herkesin senden daha iyi olduğunu düşünmek... ...işte o zaman gerçekten tevazu yerine gelmiş olur. Değerli kardeşlerim yine Hazreti Ömer ile ilgili başka bir misalimiz de şu olsun ki... ...Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı olarak illere vali ataması yapıyordu. Görevlendiriyordu ki mesela... Medain şehrine vali olarak gönderdiği şahıslardan birisi Huzeyfe El-Yemani Hazretleri'dir. Sahabe bunu gönderirken eline de bir tane ferman yazıyor. Diyor ki bu mektupla gitti Medain şehrinde bunu halka açıkla. Ve tabii ki yazan yazı şu. Diyor ki bu gelen kişiye itaat edin karşı gelmeyin ne isterse verin Hakta sevat ettiği sürece kayıtsız şahsız itaat edin. Lideriniz kim? Peşinden girin. Hakta olduğu sürece sıratımız müstakim üzerine olduğu sürece tabi padişahın bu fermanıyla o medayin şehrine giden yeni valiyi orada şehrin ağları karşılıyor. Bu padişahın elindeki fermanını görünce de baş üstüne diyorlar madem halife emir-ül müminin böyle bir emir vermiş. Kabul edelim. Soruyorlar ne istersin diye bu büyük bir beklenti var bunun sonucunda. Ne isterse verin ne verilecek şey nedir diye işte o zaman El-Yemani Huzeyfe Hazretleri diyor ki Hazreti Huzeyfe ben diyorum sizden isterim bir kuru ekmek, kuru kemik, bir de şu atımın yemidir. Başka bir şey istemem. Devletin vali olarak gönderdiği kişi böyle makam araçları, eskortlar korumalar, bilmem hizmetçiler şunlar bunlar değil istediği bir kuru ekmek bir kuru kemik, bir de hayvanın yemini istiyor, başka bir şey istemiyor tabi Hazreti Ömer halife, işte bu Meda'in valisi Huzeyfe El-Yemani Hazretlerinin bir süre sonra görevden geleceğini duyduğunda kendisini takipe alıyor döndüğünde görüyor ki Aynı gittiği gibi bir deri bir kemik, yanında valizi, eşyası hiçbir şey yok. Nasıl gönderdiyse öyle gelmiş, böyle görünce de sarılıyor, kucaklıyor. ha diyor, gel yahu Zeyfe, şimdi sen benim gerçek bir kardeşimsin. Gerçek bir kardeşimsin. Niye? Cebini doldurmadın. Bir makama geldin, bu makama gittikten sonra daha zengin olmadın. Bu makama ancak fedakarlık yaptın, hizmet ettin hizmetinde döndün geldi. Tabii ki bugün dünyamızda o günkü dünyayı karşılaştırdığımızda nasıl bir manzara ile nasıl bir mukayese ile ortada olacağımızda maalesef ki ortada değerli kardeşlerim. Meda validelerinden bir diğeri de Selmani Farisi Hazretleri. Bu da çok önemli ki tevazudan bahsediyoruz. Devlet adamlarının da mütevazi olmasından Yine Hazreti Ömer'in görevlendirdiği Medain Valisi Selmani Farisi meşhur sahabe. Bu zat da Farisi Hazretleri de çok uzun yaşamış sahabelerden, insanlardan birisi. Medain Valisi ne var üzerinde? Vali olarak şehirde dolaşıyor. Üzerinde bir tane abası var. Bir tane de üzerinde giydiği elbise muhtemelen çul gibi bir şey üzerinde abad de. Çarşıda öyle dolaşıyor. O sırada da Şam'dan Teim oğullarından bir adam Medayin'e gelmiş. Elinde yükü var. Yükü bir çuval incir. Bir çuval incirle gelen bir adam. Onu taşıyamıyor. Şehirde hamala ihtiyacı var. Caddede tam bu e, Selman'ı ı Farisi, yıkıtı, e, böyle bir basit elbiseyle gören adamı, valiyi görünce vali olduğunu bilmiyor. Diyor ki, çağırıyor, amca diyor, gel yardımcı ol da şunu taşır mısın bizim öre kadar? Ha diyor, atıyor sırtına götürüyor. Tabi herkes Selmanı ı tanıyor, vali olduğunu biliyor. Buna çıkışıyorlar, olur mu ne yaptın? Vali o senin dediğin adam, valiye iş yaptırıyorsun, valiye hamal yerine gördün, farkında mısın? Dediklerinde tabi o pardon diyor. Pardon diyor, aman işte özür dilemeye falan kalkıyor, aman durun diyor ya ben sizin bir vali olduğunuzu bilmedim filan işte dur ben götüreyim işte Selman-ı Fadili Hazretleri diyor ki olsun yükü aldım evine kadar götüreyim bari diyor aldığımı indirmem diyor ve hakikaten e, hamal muamelesine sesini çıkarmıyor ve yükü ta eve kadar da götürüyor kim zamanın valisi sahabe değerli kardeşlerim onun için sözlerimizi toparlarken Hazreti Ali'nin sözüyle ee, devam edelim Hazreti Ali diyor ki Sizin mağfirete ulaşacağınız Affedileceğiniz ibadetlerin en büyüğü tevazu, En başında tevazu gelir Yani pek çok ibadet Yaparsınız Allah'tan affınıza ulaşabilmek için Namaz kılarsınız Oruç tutarsınız Tevbe istiğfarlarda bulunursunuz Hayır hesanat yaparsınız Pek çok şey yaparsınız da ...bunların içerisinde en geçerli olan akçe tevazu sahibi olmalıdır. En fazla bunun karşılığında mağfirete ulaşabilirsiniz. Onun içinde tevazu öyle bir hastalıktır ki... ...öyle bir özelliktir ki kendisinin iki panzehiri vardır. Bunlar kibir ve gururdur. Bir insan bu iki kötü huyu yenmedikçe tevazuya ulaşamaz tevazu sahibi olabilmesinin yolu bu iki kirli hastalığı kibir ve gururu yenmesiyle mümkündür. Bunun dışında kimi tevazu sahibi olabilmek için bir kere e, yapması gereken işlerden bazıları şunlardır. İnsanları hiçbir zaman alaya almamalı. Hiçbir insanı küçümsememeli, aşağı görmemelidir. Birincisi, ikincisi kendi nefsini başka insanlardan üstün görmemelidir. Ben de sıradan bir insanım. Benim de hiçbir özelliğim yok. Şu kadar seneden beri ben şunu yaptım, herkesten üstünüm gibi hiçbir şekilde kendi kendine havalara kapılmamalıdır insan. tevazu olabilmesi için üçüncü olarak lüks ve israf yaşantılardan uzak durması. Lüks ve israf Yaşantı ve giyimden uzak durması ki peygamberimiz bir hadis-i şerifinde mütevazi giyinmek imandandır buyuruyor. Yani bazı çok gran tualet giyinecek ve sinek kaydı tıraş bu mükemmel işte parıl parıl parlayacak böyle düşünür halbuki orta halli giyinmek peygamberimizin ifadesiyle imanın güçlü olduğunun işaretlerinden birisidir. Başka ...başka dördüncü olarak... ...insan... ...yaptığı hizmetlerin karşılığında... ...iltifat beklemeyecek. Ben hizmet ettim, iş yaptım... ...e insanlar bana teşekkür etsin... ...karşılığını versin, beni takdir etsin... alkışlasın. Sen eğer böyle bir beklenti içindeysen... ...zaten yaptığın işin karşılığını... ...dünyada peşin almış oluyorsun zaten... ...ahirette ayrıca bir ücret almana gerek kalmıyor. Onun için insan yaptığı iyi bir iş olduğu zaman bunun karşılığını beklememelidir. Bu da bir insanda tevazu duygusunun oluşmasına engel işler içerisindedir değerli kardeşlerim. Tabii ki e, bir beşinci olarak da her zaman kulluk birinci içerisinde olmalıdır. Her zaman kendisinin bir kul olduğunu, Allah'ın katında bir sıradan bir insan olduğunu düşünmelidir. Ancak bu zaman tevazusu gerçekleşmiş olur değerli kardeşlerim. Ve üstün görmemeli dedik peygamberimizde de bahsettiğimiz arz ettiğimiz hadislerde olduğu gibi bir başka hadiste de aynısı gerçekleşmiştir. ki Bir gün ashabıyla birlikte bir seferde ilerken peygamberimiz koyun kesecekler. Hep beraber kıra gitmişler. Görev bölümü yapılıyor. Sahabelerden birisi diyor ki Ya Resulallah bunu kesmek bana ait. Bir başkası yüzüp parçalamak bana ait... bir başkası pişirmek bana ait... hep görev taksime... peygamberimiz dedi ki o zaman odun toplamak da... bize düştü o da bize ait... ya Resulullah estağfurullah efendim olur mu... siz istirahat buyurunuz... ihtiyaç yok biz hallederiz... diyor ki hayır ben biliyorum... sizin bana muhtaç olmadığınızı... bunları yaptınız odun toplamayı... siz de yaparsınız ama diyor Allah... kulun... arkadaşları arasında... Öncelikli, ayrıcalıklı imtiyazlı Görünmesinden hoşlanmaz Herkes eşittir Herkes birisi yapıyorsa öbürü de yapacak Arada ayrım yok diyor Peygamberimiz ve gerçekten de Kendisi de bu ayrımı Gözetmemiş oluyor Biliyoruz ki değerli kardeşlerim Sadece insanlar peygamberler değil, Yüce Rabbimiz biri aslında bize Tevazu örneği, Tevazu dersi vermektedir Kur'an-ı Kerim'de Pek çok ayet Kerime inna insane biz azim şan insanı yarattık biz vahyettik ettik inna gibi hep biz sigası kullanır biz. Bu biz de aslında tevazuun gereklerinden birisidir. insanoğlunun olunun günlük kullandığı cümleler içerisinde en fazla ağzından çıkan kelimelerden birisi ben kelimesiymiş. Ben, ne yaptıysam ben Ben şöyle oldu, ben böyle oldu Halbuki şimdi diyeceksiniz Hayır ben, de, ben ben demiyorum diyeceksiniz belki ama iki defa daha demiş oldunuz Dolayısıyla da ben kelimesini kullanmak da İnsandaki kibir, gurur özelliklerinden birisidir Enaniyet, ben duygusu içerisinde olmak e, insanın tevazusuna engel olan işlerden birisidir Son bir söz Cüneydi Bağdadi Hazretlerinden Diyor ki Cüneydi Bağdadi Hazretleri Tevazu göstermek için Çalışmak da kibirdir. Bir insanın Tevazusu tabi hali olmalıdır. Başka bir sözle deniyor ki Aşırı tevazu kibirdir Veya kibir alametidir. Aynı zamanda bir insanın Müslüman vakarını Şahsiyetini, onurunu da korumalıdır. Bunu zorlama ile gösteriş olarak yapmaya kalkışırsa o zaman tevazu elden gidermiş olur. Tevazu hangi haldir? İnsanın tabi hali olmalıdır. Ben insanlara şirin görüneceğim diye zorla dayatma olarak kendiliğinden olmayan tabi hali olmayan yapmacık tevazu göstermeye çalışırsa bu da kibir grubu içerisine girmiş olur değerli kardeşlerim. Son hadis-i şerifle sohbetimizi kapatıyoruz. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam eshabıyla birlikte bulunurken bir yabancı gelip ahir zaman peygamberinin çıktığını duymuş. Sonra sonra peygamberimiz ve eshabının olduğu yeri bulmuş. Bir odaya girmiş ki ahir zaman peygamberi ve eshabı birlikteler Orada oturan insanların Sıradan yüzlerine bakmış Bu mu? Değil, bu mu? Değil, bu mu? Değil, bu mu? Değil. Baş köşede oturan insanların Hiçbirisinden Bu peygamberin kim olduğunu Çözememiş En sonunda demiş Bunların hiçbirisi olduğunu çözememiş de Kesin olmadığına Karar verdiği birisi var O kişi de onlara hizmet eden birisi Su dağıtıyor o esnada O ana eğilerek demiş Hemşerim söylesene şu ah, insanların efendisi varmış burada. İnsanların efendisi kim? İnsanların efendisi kim diye sorduğu kişi de şöyle bir durak sayıp dönmüş cevap vermiş. Seyyidul kavmi Muhum. İnsanların efendisi insanlara hizmet edendir. Bir mucizevi bir söz hem kıyamete kadar geçerli evrensel tarihi sözünü ifade buyurmuş. Hem de o anda e, peygamber olduğunu da öğrenildi ifade etmiş ki o anda peygamberimiz Meğer orada bulunan eshaba bizzat hizmet eden, servis yapan da kendisiymiş. İnsanların efendisi, insanlara hizmet eden, insanların efendisi yani peygamberimiz. Ve değerli kardeşlerim, sohbetimizi burada toparlarken tevazuun Müslüman şahsiyeti içerisinde öncelikli özelliklerden birisi olduğunu tekrar hatırlatmış oluyoruz. Ee, hepimiz tevazu konusuna özen göstermemiz gerekir. Ki Allah katında derecemiz böylece işlenmiş olsun. Ve selamün aleyhüm selam Elhamdülillahi rabbil alamin.